Bugün isterseniz hangi konular hakkında konuşacağımızdan bahsedeyim. Sonra Hı -hı. gelen soru cevap şeklinde ilerleyelim. Tabii. Ama önce bir şu an için yorumları kapatayım. Son 10 dakika gibi yorumları tekrar açabilirim. Nasıl yetişir, nasıl ilerlediğini göresinler. Bugün kişisel veriler ve kişisel verilere koruma kanun hakkında konuşacağız. Sosyal medya Hı -hı. hakkında konuşacağız. Özellikle Hı -hı. benim e, daha özgün olmasını istediğim ve insanı gerçekten e, daha çok bilgi yenmesini istediğim içi dağından konu var. Oyunlar, iyi spor, iyi sporcu, sporcu. Yani insanlar Türkiye'de bu oyun kültürü Hı -hı. olmadığı için bu konu çok geri planlıyorlar. Yani sizin gibi birinden bunları duymaları çok güzel olur. Ve e, çok farklı bir konu olarak deep web, web hakkında. Özellikle benim çok dikkatimi çekiyor bu konu hakkında da konuşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Buyurun önce siz bir kendinizi tanıtın. Sonra biz geçelim sorulacağı bir şekilde. Avukat Ünlü Salı İstanbul Barosu Bilişim Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısıyım. Yaklaşık 12-13 yıldan beri bilişim teknolojileri hukuku alanında çalışıyorum serbest avukat olarak. Hem işin hukuk boyutu hem cezai boyutu hem de yeni gelişen teknolojilerle hukukun kesiştiği her alanda çalışmaya çalışıyoruz. E, yeni fikirler üretmek, e, bazen yeni e, çıkan teknolojiler karşısında hukukun aslında nasıl duracağının e, ya da nasıl durduğunu yorumlamak için e, faaliyet gösteriyoruz. Yani bu konuda işte çeşitli katı, çalışmalara katılıyoruz, etkinliklere katılıyoruz, meslektaşlarımızın bu konuda e, bilinçlenmesi ve farkındalığı oluşturulabilmek için e, konferanslar yapıyoruz. Açıkçası. E, Bilişim teknolojileri hukuku kendi içinde e, disiplin olarak baktığınız zaman ayrı bir disipline sahip değil, bir, bir multidisipliner alan olarak kabul ediliyor. Yani her e, özel hukuk, kamu hukuku ve e, bunların içerisinde farklı bir alan olarak kabul ediliyor. Şu anda biraz önce de saydığınız gibi işte bilişim teknoloji hukuku altında kişisel verilerin korunması kanunu ya da korunması hukuku çalışanlar, işte oyun hukuku çalışanlar, fikri mülkiyet, dijital e, haklar bunlarla ilgili çalışma yapanlar aslında e, baktığınız zaman tüm bu alanları kendi içinde e, barındıran bir Hukuk, multidisipliner bir hukuk dalından bahsediyoruz. Ee, çalışması bana göre çok zevkli bir alandır. Çünkü her zaman için yeni teknolojilerle ve yeni e, gelişen e, olaylarla hep fikir üretirsiniz. E, sabit kalmaz. Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor. E, bu sebeple de e, normal, e, disiplin altına alınmış çeşitli Hukuk dallarını da arada sırada böyle zorlar. Örneğin e, bir dijital e, materyaller ortaya çıkar kişilerin sahip olduğu e, oyun hukukunda vesaire de. Fakat bu vefat durumunda e, dijital mirasa kayar. E, normal miras hukuku Hocam, hükümlerinin... çok üzüllerim sanırım internetimiz hafif bir sorun var. Arada bir donukluk olabiliyor. Bir darabuk de yüzünüz karanlık çıkıyor sanırım arkadaşlarım o şekilde söylediler. Yüzüm karanlık çıkıyor. Biraz sanırım evet. Şimdi nasıl? Sanırım daha iyi evet. Şöyle yapalım. Ee, ne diyorduk? Bir bakıyorsunuz miras hukuku içerisinde dijital mirası tartışıyorsunuz. Yani bakıldığı zaman bu alan bambaşka bir alan. Ben de açıkçası bu alanda bir takım avukat olarak faaliyet göstermeye çalışan meslektaşlardan bir tanesiyim. Evet hocam, sesiniz sorulara geçelim şimdi kişisel Tabii. veriler ve kişisel veri koruma kanunun hakkında başlayalım. Öncelik hocam bu kişisel veri nedir? Hangi verilerin ne şekilde verilirsinize giriyor? Bunlardan bahsedelim. Kişisel veri e, normal şartlarda Kişisel verilerin korunması kanununda tanımlanmıştır. Bundan önce tanımlanmamıştı. Yani bu 2016'da yerlüğe giren kanundan önce kişisel veri Türk Ceza Kanunu'nda hukuka aykırı olarak verilerin alınmasına ilişkin cezai maddesi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 136 ve 135 olabilir. Ee, orada ama tanım yoktu. Yani kişisel veri nedir? İşte nitelikli kişisel veri nedir? Hep biz bu Avrupa Birliği'ndeki e, kanunların ya da direktiflerin yorumlanmasını yapıyorduk. 2016 yılında e, kanun yürürlüğe girdikten sonra kişisel veriyi tanımlıyor. Aslında e, çok basit bir e, denklemi var kişisel verinin. Kişisel veri diyor ki gerçek kişiyi tanımlamaya yarayan her türlü veri kişisel veridir. E bu ne olabilir? Bu ad soyad olabilir, bu mail adresi olabilir, bu yeri gelir IP adresiniz olabilir, bu yeri gelir o kişiyi tanımlamaya yarayan çeşitli lakaplar olabilir. Yeter ki gerçek kişi yani beni yani sizi e, oradaki datalar, oradaki veriler tanımlasın. Eğer tanımladığı zaman bu artık kişisel veridir ve kişisel veri e, kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun kapsamında belli düzenlemelere tabi tutulmuştur. Hem kamu kurumları hem özel sektör artık bu kanun kapsamında kişisel verileri belirli şekilde toplamak zorundadır. Toplarken bir takım yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Aynı zamanda da bu kişisel verileri belli teknik güvenlik yöntemleriyle saklamak zorundadır. Hukuka aykırı olarak yani amacı dışında e, kimseyle paylaşmaması gerekmektedir. E, teknik önlemlerini en üst düzeyde alması gerekmektedir. E, yani bakıldığında 1995 yılında Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren e, yanlış hatırlamıyorsam 96-46 95-46 mı? 94-46 sayılı bir direktifin bizim kanunumuz çevirisi ve e, Avrupa Birliği'nde gene yürürlüğe giren e, veri koruma Tüzüğünün de bir takım uygulama rehberleri adı altında şu anda hali hazırda e, uygulanan bir durumdur. Neden son zamanlarda popüler oldu? Bir kanun yürürlüğe girdikten sonra kurul kuruldu ve kurul idari para cezaları artık şirketlere düzenlemeye başladı. Daha doğrusu e, kanuna uygun olmayan hareketleri yapan şirketleri denetledikten sonra Şikayet üzerine idari para cezaları düzenledi. Bir de evet. e, belirli şirketler için e, veri verbi istediğimiz sicil kayıt yükümlülüğü var. Onun da zamanı geldi. Bu sebeple de e, onunla ilgili de haberler çıktı. Bir de asıl önemli olan e, pandemiyle birlikte artık çok ciddi bir şekilde internet ve e, sosyal medya internet ve bu Bulut ortamı kullanılmaya başlandı şirketlerdelarııyor şu an aynen şirketlerde bunu artık e, fark ettiler ve e, çok ciddi şirketlerde son 7-8 ayda Siber saldırılara maruz kaldılar yani e, sistemlerine girildi, sistemleri şifrelendi e, ve bunlara maruz kaldıklarında ise Eskiden Basit bir işte şikayetle ya da eskiden yedeğin geri getirilmesiyle şirketler hayatlarına devam edebiliyordu. Fakat kişisel verilerin korunması kanunuyla birlikte artık bir şirket eğer hacklendikten sonra daha doğrusu sistemine sızılıp veriler alındı. Bundan dolayı da. E, kişisel verilerin korunması kanunu şirketler, kamu kurumları, işte belediyeler herkes için datayı toplayan, kişisel veriyi belirli bir sistematikte toplayan herkes için çok önemli bir kanun haline geldi. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde de bu kanunu çokça tartışacağız e, ve bu kanunla ilgili e, çokça açıkçası e, sorunla karşı karşıya kalınacak. Evet hocam onun hakkında da sorular vardı bir da cevap vermiş oldunuz hani bu şirketlere çok büyük bir sorumluluk düşüyor hani peki diyelim ki koruyamadılar yani şirketlere nasıl bir idare ceza verilmelidir veya bireysel kişi nasıl bir yol izlemelidir bu konuda? Yani koruyamadılar e, koruyamadıkları durumlarda e, ilgili yani kişi nokta sayfasında olmuştu böyle bir şey sanırım şimdi Yetkisiz şöyle bir durum bile. söz erişim oldu işte bunu e, kurul duyurdu. Akabinde de benim de o sitede kişisel verim var. Çalındığına ilişkin kurulda bir yayınlama yapıldı. Ben o siteye ya da o şirkete başvuru yaparak e, benim hangi verimin çalındığını, işte hangi e, veriminle ne, e, çok net bir şekilde sorabiliyorum. 30 gün içerisinde ise bu soruma karşılık, e, bu firmalar, veri sorumlusu dediğimiz firmalar e, cevap vermek zorunda. Cevap vermediği zaman ya da cevap verdi, sizi tatmin etmedi, kurula şikayet edebiliyorsunuz. Ve kurulda bu olaydan sonra şirketi denetliyor. Diyor ki, sen bu kanun kapsamında teknik önlemlerini aldın mı almadın mı? Eğer teknik önlemlerini almadıysam, 1 milyon 800 bin liraya kadar değişen oranlarda idari para cezasıyla şirketler karşı karşıya kalıyor. Artı bu e, ihlale uğrayan her bir ilgili kişi dediğimiz verisi çalınan kişiler e, genel hükümler kapsamında da dava açabiliyor şirketlere ve bu da şirketler açısından aslında çok ciddi yükümlülük demektir. Bu sebeple özellikle para sektörü dediğimiz daha doğrusu Nihai tüketiciye hizmet veren üretim dışında birebir nihai tüketiciye hizmet veren yani gerçek veriyle daha fazla haşır neşir olan şirketlerin bu kanunu iki kere e, düşünmesi gerekiyor çünkü e, diğer şirketlerin azalan riskleri daha fazladır. Pekin hocam sosyal medya geçelim istersen sosyal medya hakkında merak edilenler, özellikle herkesin çok merak ettiği bir soru bu. Salon ortamda birine kötü sözle bulunmanın cezası veya bu kişi nasıl hareket etmeli ne yapmalıdır? Yani sanırım tam da sosyal medya sosyal medyadaki e, kötü sözden kastığınızı ben hakaret olarak hadi e, örneklendirelim. Hı. Yani Türk Ceza Kanunu'ndaki hakaret e, eylemiyle karşı karşıya kaldınız bir kişiye somut bir e, işte hukuka aykırı bir fiil isnat edildi. Ne yapabilirim? Eee yani birçok yöntemi var. E, hukukçular e, bu konuyla alakalı yapılabilecek e, en basit şey hemen bağlı bulunduğunuz ya da e, o bölgedeki Cumhuriyet Başsavcılığına gidip e, hakaretten dolayı e, teknik olarak işte suç ihbarı ama baktığınız zaman bir şikayet dilekçesi vererek o kişinin e, hakaretten dolayı hakkında kamu davası açılmasını talep edebilirsiniz. Tabii bu sosyal medya hesapları anonim olduğu için bulunabilmesi, gerçek faaliye ulaşılabilmesi bazen mümkün olmayabiliyor. Ee, bu durumda da eğer gerçek faaliye ulaşamayacaksanız, o e, internet sitesine ya da o sosyal e, ağ sağlayıcısına, o platforma başvurarak en azından size karşı yönelen bu hakaretin içeriğinin çıkartılması için bir talepte bulunabilirsiniz. Eğer bu Kabul görmezse de e, sulh ceza hakimliğine başvurarak o e, platformun ilgili alım ilgili e, hesabının erişime engellenmesini ya da içeriğin çıkartılmasını talep edebilirsiniz. E, tabii bunlara eskiden e, çözüm çok kolay olmayabiliyordu çünkü bu platformlar yurt dışında. Ancak yeni değişen 5651 sayılı kanunla birlikte e, ayından sonra. Artık bu platformların da Türkiye'de yasal olarak bir temsilcilik bulunduğu getirildiğinde e, bu tür hukuka aykırı eylemler neticesinde e, mahkeme kararını uygulatabilmek Çok, daha evet. kolay olacak diye düşünüyorum. Sesim geliyor mu arada? <gülüyor> Tekrar ufak bir bağlantı kopukluğu oldu da onu belirtmek istediğim. Şöyle... Aslında böyle bir olayla karşılaştığınız zaman hakaret suçunun yani savcılığa ve e, savcılığa durumu e, aktarmanın dışında 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınlar ve bu yayınlar hakkında işlenen suçlarla mücadele edilmesi e, hakkında bir kanun var. Bu kanunun gösterdiği bir takım e, yöntemler var. Bu yöntemleri kullanarak da hakkınızda sosyal medya hesabı üzerinden bir e, hakaretle karşı karşıya kaldığınız zaman sonuç alabilirsiniz. Bu sadece hakaret olmayabilir. Örneğin sizin adınıza açılmış sahte bir hesap olabilir. Ya da e, anonim bir hesap olur. Sizin fotoğrafınız kullanılmış olur. Ya da sizin e, kişisel verileriniz kullanılmış olur. Örneğin fotoğraf başkasına ait, isim size ait. İşte orada içerikte bulunan öğrenci, şu üniversitede öğrenci, işte şu yaşında onlar doğru olabilir. Tüm bunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada e, 5651 sayılı kanunun e, belirttiği o sistematiğe gittiğiniz zaman sonuç elde edebilirsiniz. Bir de hakaretten dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunmanın yanı sıra e, kişiye eğer ulaşabilirseniz ne yapılabilir? Manevi tazminat davası açabilirsiniz. Kişilik haklarınızın ihlali sebebiyle. E, bu sebeple de tazminat hukuku bağlamında da davanızı açabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden. Peki hocam. Peki bu takipçi yani bot kasar, botlarla takipçi kasmak ve onun üzerinden alışverişlerde bulunmak ne? Hani bu konuda ne söylersiniz? Ben blog yazınızı okumuştum bu konuda. Benim çok harika ya çok... yazıydı. O çok ilginç bir şey yani orada bir ciddi bir haksız rekabet bazı durumlarda olabiliyor ama açıkçası siz e, bir şahısınız ve sosyal medya hesabınıza e, takipçi satın alıyorsunuz. Hukuka aykırı bir eylem gözükmüyor çünkü alabilirsiniz bir problem yok ama e, bu iş ticari olarak kullanıldığı zaman e, acaba Türk Ticaret Kanunu'ndaki haksız rekabet halleri e, devreye girer mi? Tüketicilere aldatılmış olur mu? Aldatıcı hareketler devreye girer mi? Biraz tartışmalı bir konu. Ama e, hukuki tartışmanın yanı sıra zaten e, sektör de bu tür bot hesaplara çok fazla izin vermiyor. Eğer ticari olarak kullanmak istiyorsanız. E, İntekim de yakın zamanda birçok sosyal medya sağlayıcı işte bu yumurta tabir edilen hesapları e, kapattı. Birçok platform da bunlara izin vermeyecektir. Çünkü aslında baktığınız zaman istenilen sonuca ulaşılamaması için bir arka kapıdır. Bu sebeple işin hukuki tarafının yanı sıra sektörde kendi içinde buna açıkçası cevaz vermeyeceğini düşünüyorum. Peki hocam bu Twitter'da linçlenmek hani böyle bir şey çıktı artık Hı -hı. ortaya. Bu Twitter'da Hı -hı. linçlenmek e, ceza alacak kişinin alacak ceza yargısını sizce ne kadar etkiler? Mesela Halil Seza örneği verildi bu tutuksuz yargılanacak ya işte, tutuksuz yargılandığı. Maalesef bu yani son zamanlarda e, çokça karşımıza çıkıyor. Daha doğrusu hukukun genel normlarını e, bazı durumlarda Özellikle bu sosyal medya etkisiyle değiştiğini görüyoruz. Bu bizi hukukçular olarak yarı nasıl söyleyeyim size? Zedeliyor. Hukuku olan güveni zedeliyor. Yani tabii ki de bir insan e, hukuka aykırı bir eylem yaptığı zaman kanun nezdinde cezasını ise çekmesi gerekiyor. Eğer deliller hukuka aykırı topla e, hukuka uygun toplandıysa cezası neyse bahkeme tarafından değerlendirilip Suçu sabit görülürse tabii ki de cezası verilmesi gerekiyor. Ve her da biliyorsunuz bir e, alt e, cezası var bir de üst cezası var. Ve burada da verilecek ceza kapsamında ceza muhakemesi kanununda bir takım e, adli kontrol, tedbir ve işte gözaltı tutuklama şartları yazıyor. Özellikle bu Twitter... Sosyal medya işte hatta kamuoyunu artık Twitter mahkemeleri diye ortaya çıkan evet. bu olaydan sonrasında e, biz sokukçular çok zorlanıyoruz. Niye? Ya işte biri birine hakaret etti. Evet adam tutuklandı. Ya nasıl olur? Hakaret Türk Ceza Kanunu açıyorsunuz bakıyorsunuz. Hakaretin cezası belli. O kişinin tutuklanmaması gerekiyor. E, ya da ne bileyim başka bir eylem oldu. Hemen tutuklama kararı çıktı fakat benzer belki bin tane eylem var. Baktığınız zaman e, böyle bir ceza yok. Açıkçası bunu nasıl çözeriz? Valla burada biraz daha böyle ben yapay zekanın vesairenin kullanılmasını e, taraftarım. E, niye? Hakimler bu tür kararları verirken bir tuşla mesela diyelim ki Twitter'dan biri birine hakaret etti. ve hakimin önüne dosya sevk edildi tutuklamaya sevk edildi diyelim ki hakim olarak ben de bakıyorum siz bana hakaret etmişsiniz nereden twitter'dan işte ya da halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçu var ben bir tuşla bir basacağım bir bakacağım bu ülkede halkı kin ve düşmanlığa tahrik ya da hakaret suçunda acaba kaç kişi tutuklanmış bakacağım orada. Ee, gerçekten de buna siz geçmişe yönelik baktığınız zaman örneğin hakaret suçundan tutuklanma yapılmaması gerekiyor. Ee, bunlarla biz karşılaştığımız zaman ortaya şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bize de öyle gelmeye başlıyor olaylar. Daha sonrasında mağdur geldiği zaman ya da şikayetçi geldiği zaman diyor ki ya Yüksel Bey tanıdığınız bir işte e, takipçisi fazla etkileşimi fazla biri var mı? Bizim olayı bir sosyal medyaya yansıtalım da. İşte orada bir olay patlasın ya da olay duyulsun. Yani hukukun istemediği bir olay, e, Bu yapılan bu olaylar sebebiyle ne oluyor? E, i̇nsanların güveniniz ediliyor ve ben devam ettim mi yayına? Biraz konuştum yayın devam ediyor diye ama herhalde lütfen, tekrar edin. Evet gitti. <gülüyor> Kusura bakmayın. Yani... Burada söylemek istediğim şu, yeknesak kararlar olmadığı sürece insanlar e, maalesef hukuku olan güveniz ediliyor bu tür kararlar. Sosyal medyanın da bu etkisinin bir an önce hakimlere de e, artık eğitim verilerek mi olur, hakimlerle bu konuyla ilgili çeşitli sempozyumlar yaparak ya, mı olur? Çok nasıl eğitimlerle olacağına ben inanmıyorum ama çünkü bu insanlar çok agresifler, çok acımasızlar Twitter'da. Yani çok ya, uyargılı olarak. Şimdi şöyle, Twitter'daki linç kültürü ayrı bir tarafa tutuyorum. Twitter'da yaşananları da bir tarafa tutuyorum. Ama e, bir insan bir suç işledi diye, Twitter'da da bu patladı diye normal yapılması gereken kanun e, maddelerinin dışına çıkılmaması gerekiyor. Yani bunu oturtmamız gerekiyor. Yoksa e, suç suç bir adama tokat atarsanız cezası belli. Ama bir adama tokat atmaktan dolayı tutuklanmaması gerekiyor. Tutuklanmanın şartları farklı. Ya bunu oturtabilmemiz lazım. Biz burada ne yapıyoruz biraz? Kamuoyunun yüreğine su serpebilmek için bazı olaylarda mahkemeler çıtayı biraz yüksekten alıyor. Bu sallaya geçiyor sürekli. biraz olay. Yani Montaigne dediği ve hakim yani robottur kanunu sadece dile getiren bir ağız olmuyor. Ama şimdi toplumun yani... etkisinden nasıl çıkabilirsiniz ki yani toplum yani çok etki olacaktır bu konuda. Yani sizin dediğiniz yapay zekaya kadar sanırım bu böyle gidecek. Yani şöyle e, tabii ki de hakim e, onu da hakimleri seçerken işte düşünmek gerekiyor. Yani hakimler e, seçildikten sonra da hayatı boyunca belli e, kademelerde eğitimlerine devam edilmesi gerekiyor. Yani e, bana göre bir hakim bir savcı olabilmek çok kolay olmaması gerekiyor. Sadece kanunu bilmek yetmez, sadece hukuk maddelerini bilmek yetmez. E, bir hayat görüşü bir dünya görüşünün olması gerekiyor hakimin ve kendini de sürekli geliştirmesi gerekiyor bir hakim. Ee, bu sebeple de açıkçası zor bir e, konu sosyal medya, sosyal medyadaki linç kültürü ve bunun mahkemelere yansıması. Ama biz bu sınavı çok iyi verdiğimiz söylenemez açıkçası. Bir sözü mülakat daha zorlaştırmalı diyorsunuz yani hakim seçerken, savcı seçerken. Şöyle yani mülakattan kastım, e, mülakat tabii ki de olması lazım. Evet önemli. Zorlaştırmanın yanı sıra seçildikten sonra da bir hakimin e, hukuk eğitimlerinin, mesleki eğitimlerinin sürekli devam ediyor olması lazım. Yani e, hiçbir zaman e, kendis, kendi kendisini tekrar eden bir mahkeme bir hakim olmaması gerekiyor. Sürekli kendini geliştirmesi gerekiyor. Bu çok kolay bir şey değil çok idealist bir meslek. Yani bu aslında avukatlıkta da böyle. Bir avukat kendini geliştirmez ise, kendini yenilemez ise e, belirli bir süre sonra yerinde saymaya devam eder. Çünkü e, hayatın kendisi gelişiyor. Siz de kendini geliştirmekle yükümlüsünüz. Ama bu mahkemeler ve hakim ya da savcılar nezdinde daha fazla ihtiyaç ortaya çıkartıyor. Ama biz son zamanlarda maalesef bunun biraz azaldığını görüyoruz. Özellikle hakim ve savcı e, teknik eğitimlerinin e, daha iyi olması gerekiyor. Sizin hocam blok kazanınızı ben takip ediyorum. Gerçekten hep, güncel, yani hep güncelliği yakalıyorsunuz. Yani şöyle güncelliği takip etmemiz lazım. Biz mesela İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu'nun e, hesabından bundan yaklaşık 3-4 ay önce yanlış Haziran gibi başladık. Haziran'ın ikinci programıydı. Bu skuturlardan bahsettik mesela. Dedik bu skuterlar işte İstanbul'da kullanılıyor. Hiç bunun yasal düzenlemesi yok. Yapılması gerekiyor mu gerekmiyor mu vesaire. Niye de bundan bahsettik? Çünkü hukuken bir ihtiyaç doğdu, doğurdu. Niye? E şimdi ben Ataşehir'deyim mesela ofisime gidiyorum. E burada skuter kullanılıyor. Ama adam ana yola çıkıyor. E, ayna yok. Arkasını göremiyor. E, kaskı yok. Bir de bir düşse yandı. Yani bunun mesela bir düzenlemesi hukuken gerekiyor. Hukukçu olarak biz bunun yorumunu yaptık. Nitekim de hemen bununla ilişkin yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayında falan e, belediye daha sonrasında da işte bakanlık gerekli çalışmaları yapmış. E, yayınlandı mı yayınlanacak mı bir e, skuturla alakalı en azından bir düzenleme yapıldı. Yani... Gerçekten de bu tür olayları bir bilişim teknolojileri hukukçusu ya da bir avukat olarak fark etmez bilişim hukukuyla uğraşıyor olmak takip etmek gerekiyor. Şimdi mesela ben oyunlar konusuna girmeyi düşünmüyordum nasıl blog yazılarınızı okuyana kadar. Hani ben normalde yoğun oyunlarla ilgiliyimdir. hani. Sonra da takip ederim. Geçen bir bilişim hukuku uzmanı da bu konu hakkında blog yazılarınızı beni çok sevindirdi ve o yüzden hani bu konuya gelmek istedim. Siz oyunlar hakkında bahsedin bu Twitch Hala bir oyun platformu. Bu Twitch kanalında yayıncıların ve oyuncuların e, yayınlarının telif hakları ve adil kullanım iddiaları nelerdir? Onlar hakkında konuşalım. Tabi burada e, yani telif hakları, fikri mülkiyet çok farklı bir uzmanlık alanı. Yani baktığınız zaman e, fikri mülkiyet ülkemizdeki işte e, bunun korunması ve oyunun burada devreye girmesi açıkçası e, ciddi bir... Uzmanlık gerektiren bir alan. Bununla alakalı yalnız işte fikir, fikir ve sanat eserleri kanununda işte net e, tanımlamalar, özellikle eseri yaratan ve eser sahibinin net tanımlamaları e, mevcut. Burada belirtmişler. E, bunun tabii oyun hukuku zamanında yani bu oyunu yaratan işte oynayan ve işte şirketi e, bu platformları sunan şirketlerin telif hakları konusunda ciddi yeri geliyor, tartışmalar ortaya çıkıyor. Burada belki de ileriki zamanda yavaş yavaş fikri mülkiyet ve bu alanla ilgilenenlerin oyun hukuku kapsamında yaptıkları konuşmalar, düzenlemeler ve işte çeşitli buna ilişkin doktrinsel çalışmalar neticesinde Bilgisayar programlarının fikri mülkiyet hukuku bakımından korunması daha bir netleştirilebilir. Çünkü onunla ilgili e, mevcut kanunumuzda var düzenlemeler ama ben e, çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha belki e, bilgisayar programlarının korunması, buradaki telif haklarının e, fikri ve sanat eserleri kanunu kapsamındaki hakların biraz daha e, farkındalığı ortaya çıkabilir. E, i̇şte ne bileyim bazı oyunlarda oyuncu olarak siz belli noktalara geliyorsunuz ve e, işleme eser dediğimiz eser olacak mı olmayacak mı e, bunlar tartışılabilir. Ama e, biz şu anda bu alanda da özellikle çok e, ciddi ivme kat ediyoruz. E, bu konuyla alakalı da Doktöründe çalışan hukukçular var sayısı az olmakla birlikte ben yakın zamanda yani bir sonraki jenerasyon yani sizin generasyonunuzun özellikle hukukun bu tür alanlarına kayması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu alandaki boşluk ciddi derecede var yani örneğin oyunlarla ilgilenen ya da işte e-sporla ilgilenen bir e, hukukçuysanız, genç hukukçuysanız, hukukçu olma yolunda gider, evet. ilerliyorsanız e, mutlaka ve mutlaka bu alanın e, üzerine gidin. Çünkü e, büyük ihtimalle siz mezun olduğunuz yıllarda özellikle oyun hukuku, elektronik spor dediğimiz e-spor ve e-spor oyuncularının sözleşmeleri Orada nasıl olacak, nasıl edecek yani bunların lisanslamaları ki e, Türkiye'de bir ara federasyon kuruldu fakat şu anda aktif değil diyebiliyorum ben e-spor federasyonu. E, bunlar önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde e, ülkemizde hukukçuların tartıştığı ve hukukçuların devreye girmesi gereken e, konular olacak. Aynı şu anda klasik spor hukuku gibi e sporla uğraşan hukukçular olacak ve e, bunların işte sözleşmelerin hazırlanması işte ne bileyim e, oyuncuların sözleşmelerin hazırlanması oradaki e, şirketlerin e, bir takım hakları yükümlülükleri kendi içerisinde bu oyunlarda yer alan işte kurallar bu kuralların düzenlenmesi buradaki etik ve ahlaki değerler gibi gibi konuların artık hukukçular tarafından düzenlenmesi gerektiğinden ben açıkçası genç meslektaşlara ya biz bilişim teknolojileri hukukuyla uğraşmak istiyoruz ama hangi alanda yoğunlaşalım? %100 benim tavsiyem oyun hukuku, e-spor, işte yapay zeka teknolojileri bunlarla ilgili mutlaka ve mutlaka yurt dışından e, yazılar, makaleler e, okumanız ve bu alanda kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Tabii hocam. Türkiye'de aile oyun kültürü yani olmadığı için hani uzak doğaya baktığınızda Çin'de, Japonya'da, Güney Kore'de, Burada sürekli yasal düzeltmeler oyuncular için. Fakat Türkiye'de mesela anne babalarımız sadece oyun hani gördüğü için hani bir iş hayatına dönüşebileceğini hani iyi spor anlatamıyorsunuz hani oturarak yani bu oturmak spor mudur hani bir dalga geçiyorlar çok <gülüyor> O yüzden biraz geri planda kalıyor ama ilerilerine süreçte aynen hani çünkü mesela 15-16 yaşındayken ben bakıyordum turnuvalara. Yani oradaki izleyici sayesinde şu an yok. Yine aynı Twitch'teki platformdaki gibi. Yani çok fazla şu an insanlar yayın açmaya sürekli oynanmaya başladılar. Yani kesin hızlıca gelişecektir. Bakın e, pandemiyle birlikte aslında bunların ne kadar böyle yeni alanların ne kadar önemli olduğu e, ortaya çıktı. Birçok sektör oturdu. Birçok sektör iş yapamadı. Ama oyun sektörü pandemiyle birlikte zirve yaşadı. O yüzden e, ben Doğru, ebeveynler, şu anki jenerasyonun ebeveynlere bu konuda biraz temkinli yaklaşıyor olabilir. Ama e, her değişimde e, klasik olarak bu tür e, çatışmalar olur. Bu çatışmaların sonunda her zaman için teknoloji kazadır. E, göreceksiniz e, birkaç tane böyle e-sporda çok iyi yerlere gelen insanlar ortaya çıktıktan sonra e, anne ve babalar ulaştırıyor. E, Oyunun detayını öğrenip, oğlum şöyle yap, böyle yap <gülüyor> gibi bu tavsiyeler, şey para vermeye <gülüyor> <gülüyor> tavsiyeler vermeye başlayacaktır. Bu konuda teknoloji geliştikçe bunlara maalesef şey ailelerin biraz daha detaylı araştırıp uyum sağlaması zorunlu hale gelecektir. Hocam, bir de şeyden bahsetmek istiyorum. bu mavi balina gibi hani oyunlar. Bu oyun sonucunu yırt eden gençler oluyor, çocuklar oluyor, ergenler oluyor. Bu oyun üreticileri bu durumdan nedenle sorumlu. Var? Oyun üreticilerine gibi bu hukuki müeyyide yaptırılabilir. Ya aslında şöyle, bazen bunların işte söylenti olduğu, gerçek olmadığı e, ve benzeri iddialar ortaya atılıyor. İşte e, mavi balina Gerçi mavi balina galiba e, vefat eden kişinin babası mı annesi mi açıklama yapmıştı hani mavi balina ile ilgili demişti ama günün sonunda e, burada oyun üreticileri açısından e, belirli kriterlerdeki yaşlara göre eğer o oyun e, geçti ve platformda yayınlanıyorsa artık oradaki oyundan çocuk etkilendi bir şey oldu ve bundan Hadi oyun üreticisini sorumlusu bu hukuken çok bizim kabul ettiğimiz bir sorumluluk anlayışı değil. Eğer kriterlere uygun bir oyun ortaya çıktıysa ve bunu da o çocuk oynuyorsa artık şirketin yapabileceği başka bir şey yok. Yani bu en basit oyundan da tutun. Ne bileyim en sadece oyun için de söylemiyorum. Çizgi filmi izler. Çizgi filmdeki karakter uçuyordur. Çocuk kendisinin uçacağını düşünür. Camdan atlar. Şimdi ne yapacağız burada? Çizgi filmleri de mi yasaklayacağız. Bu sebeple e, bunun belli kriterleri var ama bu da bir endişe ebeveynler için. Bu endişeyi nasıl yenmek gerekiyor? İşte bununla da alakalı çok ciddi bir e, araştırma kültürünün ve e, bir regülasyonun, bir düzenlemenin getirilmesi gerekiyor oyunlarla da alakalı. E, bunların da incelenmesi gerekiyor ki ee, yaşlara göre belli dağılımlar yapılabilsin. Ama özetle sorunuzun cevabı ben e, kriterlere göre uygun bir oyun çıkarttıktan sonra buradaki olaydan sonra şirketi sorumlu tutamam. Fakat şunun evveynler bilincinde olması lazım. Günümüz teknolojilerine göre artık günümüz e, dünyasında e, çocuklarımız internette internet mecralarıyla birebir Haşirleşir olacaklar, olmak zorundalar. Ebeveynler olarak da belki psikolojik eğitim ya da psikolojik bu konula alakalı e, konuşmalar yaparken bunların ne olduğunu öğrenip çocuklara ona göre yaklaşmak lazım. Geri geldiği zamanda da bunun profesyonel olarak desteğinin alınması gerektiğini düşünüyorum. Peki hocam şimdi son konumuza gelelim. Ayrıca ben de yorumları açayım. Ben bu konu gerçekten özellikle dikkat ediyorum. Çünkü herkesin bir fikri var bu konuda. Ama çok az bir fikri var. Ve herkes çok fazla endişeleniyor, çok fazla korkuyor. Yani özellikle bunu bir Birleşim Koku Uzmanı'nda dinlemek sanırım en doğrusu olacaktır. Ben bu Deep Web yani e, İnternetin 180'e Oluşurdu dediğiniz platform. Bu Deep Web nedir? Neden vardır? Sesiniz gitti. Deep Web'den... Şu an geliyor mu? Galiba. Evet. Şu, şu an şu geliyor mu? Geldi. Bu dipte hakkında herkesin bir fikri var. Herkes korkuyor, herkes endişeleniyor. Yani herkese bir şeyler söylüyor sürekli. işte hani her, özellikle bu hani buzulun alt kısmı falan diye görseller atılıyor sürekli. Hani <gülüyor> bunu en doğru bir bilişim hukuku uzmanını dinlemek sağlıklı olacaktır. Vallahi yani bu açıkçası için, Bununla alakalı herkes konuşuyor. Hani kesinlikle. E, i̇nternetin karanlık dünyası adı altında ortaya çıkan <gülüyor> Ve açıklanırken karanlık dünya, internetin karanlık dünyası. Burada gezinenlere bunu sormak lazım. Hani ben e, burada ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir oluşum oluyor? E, bakıldığı zaman aslında her yerde, yani bu sadece internette de değil. Bakın e, şehirlerde bile bazı şehirlerin bazı ilçeleri vardır ki orada işler biraz karanlık gider. Orada e, sokak aralarında ee, insanlar çok farklı şeyler yaparlar. Ee, şimdi şehir isimleri ya da ilçe isimleri vermeyeyim ama hadi yurt dışından vereyim. Amerika'da mesela ne bileyim Teksas'ta yaşanan olaylar, sokak aralarında yaşanan olaylarla New York'un caddesinde yaşanan olaylar bir değildir. Şimdi internette de e, sürekli e, bizim geçirdiğimiz, vakit geçirdiğimiz platformların dışarısında farklı platformlar evet var. İşte bu platformlar içerisinde hukuka aykırı yapılan ya paylaşımlar ya da hukuka aykırı olan oluşumlar var mı? Evet var. Ama bunu engelleyebilmek mümkün mü? Hayır mümkün değil. Yani bu sebeple de işte belli platformlar olabilir. Hukuka aykırı belli yapılanmalar olabilir. Ama açıkçası bu kötüdür. Bu işte çok e, oluşum hukuka aykırıdır gibi kesin ve ifadelerde bulunmak çok mümkün değil. Ama gerçek hayatta nasıl karanlık e, bir taraf varsa internetin de evet karanlık bir tarafı var orada da uyuşturucu satıldığı işte ne bileyim hukuka aykırı paylaşımlar yapıldığı e, ne bileyim işte e, çocukların istismar edildiği, işte zorbalık, siber zorbalık denilen eylemlerinin paylaşıldığı, çeşitli, çeşitli platformlar orada da var. Burada önemli olan, tekrar söylüyorum, e, e, Beynir olarak bunun bilincinde olmak ve belli yaş grubunuzdaki çocuklara bunun önlemini alabilmek. E, bu sebeple siz e, %100 bir şekilde bunların önüne geçebilmeniz çok mümkün değildir. Ve bahsettiğiniz e, internette işte ileride bunun gibi neler olabilecek? Bu, bu daha da artacak. Yani ha, bu... e, Devletlerin öyle... engel olamayacağını düşünüyorsunuz hocam bu duruma? Yani, siteleri internet platformu kapatılamayacağını mı? Hayır. Kapatıla... Yani şöyle internetin e, doğasına aykırı. Yani siz bunu e, küresel bir... Global bir dünyada bunu engelleyebilmeniz çok mümkün değil. Nasıl sokakları engelleyemiyorsanız, sokaklarda yaşanan olayları engellemeniz çok mümkün olmuyorsa, internette de, hatta internette daha zor bu. Onu size söyleyeyim. Tabii orada sokakları, gizlenmek daha kolay olacaktır. İnternette gizlenmek çünkü çok kolay. İnternette anonim bir hesapla her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani mesela e, internette şu anda, Gençlere, Gençler dinlediği için söylüyorum. Yerinizde oturarak mesela ticaret yapabiliyorsunuz. Şu ürünü, X ürününü şöyle göstereyim. Şu ürünü Amerika'dan mesela alıp Amerika'da başka bir eyalete satabiliyorsunuz. Bakın mal size gelmiyor bile. Oradaki eyaletten başka bir eyalete mal satıyorsunuz ve bunun parasını belirli bir oranındaki komisyonu kazanıyorsunuz. Yani e, burada gençler e, bunun daha nicelerine vakıf. E, bu sebeple de işin iyi tarafı olduğu gibi tabii ki de kötü tarafı var. E, yalnız bizim yapmamız gereken, yani ülke olarak yapmamız gereken bu olayları fark edip buna ilişkin e, gençlerimizi iyi olan, noktalara yönlendirmemiz ve çalışma yapmamız gerekiyor. Yani bizim artık mesela ya, yayına, yayın yaptığımız platform e, bir uluslararası bir platform baktığınız zaman. Türkiye'de böyle bir platform daha çıkmadı. Böyle bir şirket henüz daha çıkmadı. Var çıkan şirketler Ya Ay sanırım. Hı? Ya Ay diye bir platform çıkarttılar. Türkler ait. Yani daha çıkmadı ee, ya da bilişim şirketlerine bakıyorsunuz hep baktığınız zaman Amerikan neyşeyli yani e, ya da işte Çin bu aralar devreye giriyor. Bizim bir an önce özellikle bilişim sektöründe Amerika ve Çin'le boy ölçüşebilecek altyapıya sahip olmamız lazım. Çünkü bizim gençlerimizin yüzde sekseni yüzde doksanı eğitimlerini burada aldıktan sonra yurt dışında o şirketlere gidiyorlar çalışmaya. Bu sebep burada ne oluyor işte beyin göçü dediğimiz o olay ortaya çıkıyor. Bu sebeple de bizim burada yapmamız gereken ülke olarak, hükümetler olarak bu sektörün bir an önce farkına varıp ciddi bir yatırım yapmamız lazım bu sektöre. Yani nasıl aynı tarım reformunda olduğu gibi siz bir toprağı alırsınız, o toprağı işlersiniz, işlersiniz, işlersiniz yıllar geçtikten sonra o toprak size verim vermeye başlar. Bilişim sektöründe de ülke olarak e, bu sektöre yıllarca yatırım yapmamız gerekiyor ki belki 10 yıl belki 15 yıl sonra en önemli dünyanın 50 bilişim şirketi Türkiye'den çıkabilirsin. Anladım. Hocam çok teşekkür ederim yayın olan. Nered, Dolayı... Nereden nereye geldik yayına? Başka soru var mı? <gülüyor> Başka bir tane sorum var benim çok kişisel hani çok şartlı için sormak Tabii. istedim ama neden sadece bitcoin ile ticaret yapıldığını sormak istemiştim ben o. Yani neden dolar TL yok da Deep Web'de sadece Bitcoin? Yani bunu bitcoin çünkü ama... çok basit. Bitcoin'de ne yapıyorsunuz siz? Kendinizi gizleyebiliyorsunuz. Bir aracı kurumunuz yok. Baktığınız zaman bir şifre alıyorsunuz. Orada bir sanal cüzdanınız var. O sanal cüzdanınızı isterseniz yurt dışında herhangi bir adadaki bir aracı kurum vasıtasıyla paraya çevirebiliyorsunuz. Böylece size e, ulaşmak isteyenler paradan dolayı örneğin bankanıza bir para yattığı zaman bir hukuka aykırı bir işlem olduğunuz zaman sizin bankanız incelenerek e, nereden para geldi nereye gitti bunların hepsi takip edilebiliyor ama siz eğer Türkiye'deki aracı kurumları kullanmadan bitcoin alırsanız e, ne olur bununla alakalı takibi çok mümkün olmaz ve e, bu tür platformlarda da genelde bitcoin kullanılma sebebi budur. Nitekim de örneğin bir e, internet sitesinin erişime engellenmesinde, hacklenmesinde e, fidye isteyenlerin %80'i bitcoin ister. Der ki şu kadar bitcoin gönder işte şu cüzdanıma. E, daha sonrasında o kişi Türkiye'de olduğunu düşünelim. Türkiye'de bozdurur mu? Bozdurmaz. Genelde yurt dışında bozdurur. E, yurt dışında bozdurduktan sonra da Parayı buraya alabilmenin çeşitli yöntemleri var. Bu şekilde e, kullanılıyor. Tamamen gizlilik üzerine yani. Gizlilik, gizlilik, sağlayabildiği üzerine, için. gizlilik sağlayabildiği için. Ama özellikle elektronik para dediğimiz dijital paranın e, genç hukukçular tarafından e, takip edilmesini tavsiye ederim. Aynı oyun hukuku gibi e, önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde e, bankacılık sektöründe bunun bir devrim olacağını yavaş yavaş geliyor ama şu anda hala hazırda bu devrim niteliğinde bir dönüşüm değil. Ama 10-15 yıl içerisinde işte bu blockchain teknolojisi, işte bu e, dijital para teknolojilerinin bankacılıkta da farklı bir devrime yol açacağını ben öngörüyorum, düşünüyorum ki göstergeler de bunu söylüyor. Bu sebeple de yeni yetişen meslektaşlarımızın da Yeni yetişen hukukçuların da bu alana e, dikkat etmesini tavsiye ederim. Çok sağ olun hocam Yayın olan katkılarınızdan dolayı özellikle insanların benene hani çok fazla sosyal medya ve kişisel veri koruma kanunu üzerine durmadım. Çünkü herkes hani bunlar üzerinde sürekli hani, o yüzden biraz geleceğe yönelik konularda da arkadaşlara yardımcı olabilmek, onlara bir şey anlatabilmek istemiştim. Size çok yardımcı oldunuz yayına katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ne demek? Sizin de bu tür yayınları yapmanızı e, ve beni davet, etmeni, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tür yayınlar e, özellikle mesleğin belli dönemlerinde e, böyle yeni başlayanlar için ciddi bir e, özgüven verir ve e, baktığınız zaman da birçok e, arkadaşınıza ve meslektaşınıza bununla alakalı katkı sunmuş olursunuz. Ben e, bu etkinliklerinizin sürekli her alanda, hukukun her alanında devam etmesini e, temenni ederim. E, bundan sonraki yayınlarınız için de size başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar.